''Benim bildiğim bu Rodney pek korkak bir adam sayılmazdı. Kendi postunu kurtarma konusunda bu dünyanın karasında ya da denizinde düşünebileceğimiz herhangi gözüpek ve atılgan bir insandan daha çekingen de değildi. İşte baylar bu Rodney denilen adam geminin güveni için önlem alınca kimi gemiciler onun bu telaşını gemide payı olmasına yordular.'' Bunun içinde o akşam bir yandan tulumbaları işletirken bir yandan da fıs fıs bunun şakasını yapıyorlardı. Bu arada baylar pırıl pırıl sular bir dağ kaynağından gelmiş gibi berrak sular tulumbalardan ikide bir de fışkırıp gemicilerin ayakları arasından güverteye akıyor sonra frengi deliklerinden denize boşalıyordu durmadan. Karada olsun, denizlerde olsun, şu bizim basma kalıp dünyamızda, bir adam başkalarına kumanda ederken, kumandasında olanlardan birinin, kendinden daha da mert, çok daha erkek olduğunu görünce, o adama karşı önüne geçilmez bir nefret duyar, garez bağlar hemen. Fırsatını buldukça da, bu emir kulunun gurur kulesini yıkmak, tuz buz etmek, küçük bir toz yığını haline getirmek ister. Bu benzetmemi ister beğenin baylar, ister beğenmeyin, geçelim. Stilkild, heybetli ve soylu bir herifti. Romalıları andıran bir kafası, sizin son kral temsilcinizin, şahlanan süslü atının püsküllü örtüleri gibi, salkım saçak, altın bir sakalı vardı. Öyle bir beyni, öyle bir yüreği, öyle bir ruhu vardı ki baylar, Şarlemence'in babasından türemiş olsaydı, bir şarlemence olurdu bu adam. İkinci kaptan radney ise katır kadar çirkin, bir katır kadar güçlü, inatçı ve kötü yürekliydi. Stilkit'i sevmiyordu. Stilkit de bunun farkındaydı. Göl adamı, öteki gemicilerle birlikte tulumba başında çalışırken, ikinci kaptanın yaklaştığını görünce hiç oralı olmadı. Keyifli keyifli şakalarını sürdürdü. Ya, ya çocuklar, bu delik yaman bir delik. Birimiz altına bir kase tutsa da şöyle bir tadına baksak bu delikten akan suyun. Vallahi şişelere doldurmaya değer. Ben size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Red Baba'nın paracıklarının hakkından gelecek bu delik. En iyisi teknedeki payını kestirip evine çektirsin. Doğrusunu isterseniz çocuklar, o kılıç balığı daha yeni başladı işe. Peşine bir sürü marangoz balıkları, testere balıkları, eğe balıkları, daha bilmem ne balıkları takıp bir daha geldi iş başına. Şimdi hep birlikte hababam kesip biçiyorlar geminin dibini. Belki de onarıyorlardır. Rodney baba burada olsaydı atla denize de şunları çil yavrusu gibi kaçır derdim ona. Malının canını okuyor, haberin olsun. Ama Red Melake gibi bir adamcağız, dünya güzeli üstelik. Biliyor musunuz çocuklar, gemiye yatırdığı paradan geri kalanıyla hep aynalar almış. Ah ne olur ondaki burun bende olsaydı. Redney, gemiciyi duymamış görünerek gürledi. Hay gözü çıkasıca herifler, ne diye işlemiyor bu tulumba? İşletin şunu biraz. Stilkit, bir cırcır cır böceği neşesiyle, peki peki bayım dedi. Çabuk çocuklar, çabuk. Bunun üzerine tulumbalar elli altmış itfaiye arabası gibi gümbürdemeye başladı. Herkes şapkasını başından attı ve biraz sonra en son gücünü harcayan insanların çıkardığı soluklar duyulmaya başladı. Sonunda göl adamı arkadaşları ile birlikte tulumbayı bırakıp yorgun bitkin bir halde ön taraftaki bocurgatın üstüne oturdu. Yüzü kıpkırmızıydı, gözleri kan çanağına dönmüştü, alnından bol bol akan terleri siliyordu. İşte o sırada baylar, Allah bilir hangi kör olası şeytan Redney dürtüp, böylesine can havli içinde olan bir insana saldırdı. Orasını bilmem ama böyle oldu. Güverteyi arşınlayarak, böbürlene böbürlene gelen ikinci kaptan Steel Kitty bir süpürge alıp orayı süpürmesini, başıboş bırakılmış bir domuzun pisliğini de bir kürekle ortadan kaldırmasını buyurdu. Oysa baylar, seferde bir geminin güvertesini süpürmek işi büyük fırtınalar dışında her akşam yapılan bir iştir. Gemi batarken bile bu geleneğin yerine getirildiği görülmüştür. Denizci gelenekleri öyle güçlüdür ve düzen sevgisi gemicinin kanına öyle işlemiştir ki, baylar, kimileri boğulmadan önce ellerini yüzlerini yıkarlar. Ama tüm gemilerde bu süpürme işi çocuklara bırakılan bir iştir eğer gemide çocuk varsa. Bundan başka Tanhu'nun en güçlü, kuvvetli adamları tulumbalarda nöbetleşe çalışarak kümelere ayrılmışlardı. Hepsinden daha gürbüz olan Stilkit de bu kümelerden birinin başına getirilmişti. Bunun içinde arkadaşları gibi onun da denizdeki asıl görevliye doğrudan doğruya ilgili olmayan her türlü ıvır zıvır Angarya'dan uzak tutulması gerekirdi. Bunları söylüyorum ki bu iki adamın ne durumda olduklarını iyice anlayasınız. Ama en kötüsü domuz pisliğini temizleme buyruğuydu. Bununla Rodney Stilkit'in yüzüne düpetiz tükürmüş oluyordu sanki. Bir balina gemisinde çalışmış herkes bunu anlar. İkinci kaptan böyle buyurunca gör adamı bunun ne demek olduğunu öteki gemicilerden daha iyi anlayacaktı elbette. Ama yine de bir an durakladı. Rodney'in kötü gözlerine kılı kıpırdamadan baktı. Adamın içinde yığılı barut fıçılarını ve bu fıçılara doğru sessizce yanan fitili gördü. Bunları görürken de içini garip ve insanca bir duygu kapladı. Adamın zaten azgın olan öfkesini daha da azdırmak istemedi. Gerçekten mert erkekler hakarete uğradıklarında bile böyle çekingenlik duyarlar. İşte Baylar Stilket'in o sırada duyduğu öyle kolay kolay anlatılmaz, dile gelmez bir şeydi. Stilkit yorgunluktan biraz ezik olmakla beraber her zamanki sesiyle karşılık verdi. Güverteyi süpürmenin kendi işi olmadığını ve süpürmeyeceğini söyledi. Sonra domuz pisliğinin lafını bile etmeden temizlik işlerine her zaman bakan üç çocuğu gösterdi. Bunlar tulumbalarda çalışmadıkları için gün boyunca neredeyse hiç iş görmemişlerdi. Redney bir küfürle karşılık verip kabaca ve pek yukarıdan aynı şeyi buyurdu yeniden. Yanında duran bir fıçının üstünden yakaladığı bir tokmağı sallayarak hala yerinde oturan göl adamının üstüne yürüdü. Tulumba'daki soluk saluğa çalışmasıyla kızışan kanter içinde kalan Stilkit nedenli sabırlı olursa olsun ikinci kaptanın bu davranışını kolay kolay yutmazdı ama yine de öfkesini içinde yenerek bir tek söz söylemeden oturduğu yerden kıpırdamamakta direndi. Sonunda çileden çıkan Radney tokmağı burnunun dibine kadar sokup öfkeden küplere binerek buyruğunun yerine getirilmesini istedi. Stilkit ayağa kalktı. Ağır ağır bocurgatın arkasına çekildi. Elinde tokmak arkasından gelen ikinci kaptana buyruğu yerine getirmeyeceğini bir kez daha açıkça söyledi. Gösterdiği sabrın hiç işe yaramadığını görünce elini havaya kaldırıp ne yaptığını bilmeyen bu azgın adamı uzaklaştırmak istedi. Ama bu da boşunaydı. Böylece ikisi bocurgatın çevresinde ağır ağır döndüler bir kez. Sonunda göl adamı yeterince sabrettim diye düşünerek ambar kapağının üstünde durdu ve ikinci kaptana şöyle dedi. Emrinizi yerine getirmeyeceğim Bay Redney. Çekin şu tokmağı önümden yoksa karışmam. Ama başının belasını arayan ikinci kaptan dimdik duran adamına daha da yaklaştı. Ağır tokmağı gene burnunun dibine sokarak bir sürü ağza alınmaz küfürler etti. Bir adım gerilemeyen Stilkilt, keskin bakışını bir hançer gibi ötekinin gözlerine dikti. Sağ yumruğunu sıkıp yavaşça kendi sırtına doğru çekti ve tokmak yüzüne birazcık sürtünürse herifi geberteceğini söyledi. Ama baylar herif delirmiş. Tanrılar ölüm damgasını vurmuşlar alnına. Tokmak Stilkilt'in yanağına dokundu. Dokunmasıyla da ikinci kaptanın çenesi darmadağın oldu. Vurulmuş bir barina gibi kan fışkırtarak ambar kapağının üstüne yığıldı. Bu olan bitenler geminin arka kısmına yayılmadan Stilkild direklere doğru yükselen patrisaları salladı. Ta yukarılarda iki arkadaşın nöbetteydi. Her ikisi de kanallıydı bunların. Kanallı mı diye bağırdı Don Pedro. Bizim limanlarda bir hayli balina gemisi gördükse de kanallı diye bir şey duymadık. Kusura bakmayın ama ne demek bu? Kanallılar bizim büyük Eriye kanalından gelen gemilcilerdir Don Pedro. Bu kanalı duymuş olacaksınız. Hayır senyor, biz bu sıkıntılı, sıcak, tembel, babadan kalma topraklar üstünde sizin o gürbüz kuzey dünyanızı pek bilmeyiz. Öyle mi? Şu kadehimi doldurun öyleyse Don Pedro. Sizin Çiça hiç fena değil. Öykümü sürdürmeden kanallıların kimler olduğunu söylemeliyim size. Çünkü bu çeşit bilgiler anlatacaklarımı aydınlatma bakımından işe yarayabilir. Baylar 360 mil boyunca New York eyaletinin bir ucundan öbür ucuna kalabalık birçok kent ve zengin köyde, uçsuz bucaksız kasvetli ıssız bataklıklarda, görülmedik bereketli ekilmiş tarlalarda, evliyalar yatağı büyük ormanlarda, Roma kemerleri altında ve kızıl derili ırmakları üstünde, güneşte ve gölgede mutlu ya da mutsuz insanlar ortasından Mohawk'ın o soylu topraklarının geniş ve değişik görüntüsü içinden, yol taşları gibi uzaklardan görünen, çan kuleleriyle sıra sıra dizilen kardan beyaz kiliseler arasından, Venedik kentlerinkine benzeyen günahlarla dolu ve çoğu zaman yasa dışı bir yaşam ırmağı durmadan akar. İşte orada baylar, en akıl almaz yabaniler oturmakta, en belalı dinsiz imansızlar olmaktadır. Tüm bunları yanı başınızda, kiliselerin koruyucu ve uzun gölgeleri altında bulursunuz orada. Çünkü baylar, dünyanın garip bir cilvesi olarak, serseriler nasıl hep adalet sarayları çevresinde toplanırsa, günahkarlar da kutsal yerlere üşüşürler. Don Pedro, şakacı bir kaygıyla, kalabalık meydana bakarak, şu geçen sakın bir papaz olmasın, dedi.'' Don Sebastian güldü. Kuzeli dostumuz şükresin ki kraliçe Isabella'nın İspanyol-Engizisyon mahkemeleri gittikçe tavsiyor limada. Devam edin senyor. Orada bulunanlardan bir başkası söze karışıp bir dakika rica ederim dedi. Denizci Bay biz Limalıların tüm adına size şunu söylemek isterim ki ahlak bozukluğundan söz ederken örnek olarak içinde bulunduğumuz limayı bırakıp da ta uzaklarda bulunan Venedik'in lafını etmekte gösterdiğiniz nezaketin farkındayız. Yo eğilip bükülüp şaşkın haller takınmayın. Bu kıyılar boyunca çok kullanılan bir deyimi bilirsiniz lima gibi ahlaksız. Dediğiniz gibi burada kiliseler bilardo masalarından boldur. Kapıları ardına dek hep açıktır üstelik ama Lima yine de ahlaksızdır. Venedik de öyledir. Ben oraya gittim. Hey gidi mübarek San Marco'nun kutsal kenti. Seni Santo Domingo temizlesin. Kadehlerinizi doldurayım. Sağ olun. İşte doldu. Boşaltması sizden. Baylar kanallıyı kendi çevresi içinde canımızın istediği gibi anlatırsak yaman bir dram kahramanı olur. Anlatılmaya değer serserilikleri pek boldur onun. Kıyıları yeşil çimenli çiçekli Nil nehrine benzeyen kanalı boyunca günler günü Marcus Antonius gibi başıboş dolaşır. Kanallı böbürlene böbürlene bir eşkıya kılığına girer, başına bir külhan beyi gibi geçirdiği kurdelelerle süslü şapkası fiyakasını artırır. İçinden akıp geçtiği güler yüzlü, saf köylerin başına bela kesilir. Karayağız yüzü ve kaba dayılıkları kentlerde de bir hayli ürkütür herkesi. O kanalda, ben de bir zamanlar serseri serseri gezerken, bu kanallılardan birinin iyiliğini gördüm. Ona yürekten teşekkür ederim, nankörlük etmek istemem. Doğrusu bu zorba adamların değerli bir yanları vardır. Zenginleri soymakta, ne denli ustaysalar, güç durumda olan bir yabancıyı korumaya da o denli hazırdırlar. Sözün kısası baylar kanaldaki yaşantının azgınlığını şu da çok iyi gösterir ki bizim o yabanıl balina gemilerimiz orada yetişenleri bol bol kullanırlar ve kaptanlarımız Sidney yerlileri bir yana bunlardan çekindikleri kadar hiçbir insanoğlundan çekinmezler. İşin bir garip yanı da var kanal kıyılarında doğan binlerce köy delikanlısı için oradaki yaşamın zorlukları bir geçittir buradan. Ya Hristiyan tarlalarında uslu uslu orak biçmeye gidilir ya da en yabanıl denizlerin sularını iyice sürmeye.